Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Bunların hepsini kılıçtan geçirmeliydik Ne oldu yine? Ne olacak evsiler? Hakkımızı atıp tutuyorlar <gülüyor> Hazretliler savaştan anlamazmış Bir sonraki savaşta günlerini göreceklermiş <gülüyor> Aman ha! Savaştan yeni çıktık İşte köklerini kazımadığımız için böyle oluyor Kaç büyüğünüz öldü? Kaç erkek sakat kaldı? Daha hala kan mı dökmek istiyorsunuz? Bu Yahudilerin bahsettiği peygamber olsa gerek Anlattıkları ne kadar hoş, ne kadar tesirli şeyler Acele edin, Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesin Biz şimdi gideceğiz ve senin dinine onları davet edeceğiz Bu din konusunda sana icabet ettiğimiz gibi onlara da bunu teklif edeceğiz Şayet Allah senin sayende onları bir araya getirirse senden daha şerefli bir kimse yok demektir. Bu dinin kurallarını öğretmesi için birini göndermesini isteyeceğim Resulullah'tan. Biz kuralları bilmiyoruz. Duyduklarımızı aktarmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden. Çok iyi olur. Hem biz istifade ederiz hem de kabilemiz. Bu arada herhangi biriyle karşılaşırsanız asla niyetimizi belli etmiyorsunuz tamam mı? Resulullah'la Akabe geçidinde Tan Yeri'nin ağırmasına yakın buluşacağız. Bu sırrı gizlememiz lazım ki Kureyş baskısını artırmasın. Yesribli Müslümanlar adına peygamberimizle sözleşen bu 12 yürekli adam bir sonraki hac mevsiminde buluşmak üzere Mekke'den ayrıldılar. 24. Bölüm Yesriblilere İslam'ı öğretmek üzere görevlendirilmiş olan Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum şehre ulaşmıştı. Aralarında büyük bir düşmanlık olan Evs ve Hazreç kabilelerine mensup bazı Araplar İslam'ı kabul etmiş ancak aralarındaki husumet bitmemişti. Bir Evsli Hazreçli'yi bir Hazreçli de Evsli'yi lider olarak kabul etmiyor hatta birbirlerinin imamlığında namaz dahi kılmıyorlardı. Musab bin Ümeyr, Esad bin Zürare'nin evine misafir olmuştu. İslam'a davet faaliyetlerini birlikte yürütüyorlardı. Bir gün Abdüleşel oğullarının mahallesine gittiler. Bu kabilenin reisi olan Sa'd bin Muaz, Esad bin Zürare'nin halasının oğluydu. Onlara ait bir bahçeye girerek bahçe içinde bulunan bir kuyunun etrafına oturdular. ''Bak Musab, şimdi iki kişiyle görüşeceksin.'' bunları ikna edebilirsek kavimleri kolayca Müslüman olur. Çünkü ikisi de kavimleri arasında sevilen sayılan adamlardır. Esad bin Zürare ile Musab bin Ümeyr'in geldiğini gören Sa'd bin Muaz, kuzeni Esad'ın din değiştirdiğini duymuştu. Bu yüzden ona öfkeliydi. Yanındaki gencin de Mekke'den onunla beraber geldiğini duymuştu. Öfkesi daha da arttı. Konuşmaya başlarsa kırıcı olacaktı. O yüzden... ...Useyd bin Hudayr'ı yanına çağırıp şöyle dedi. Şu adamları görüyor musun? Kuyu başında oturanlar mı? Evet. Biri Esad bin Zürare... ...diğeri de Mekke'den gelen genç. Dinimizi terk edip... ...onların dinine uymamızı istiyorlar. Şimdi sen git ve onların mahallemize girmesini yasakla. Eğer Esad halamın oğlu olmasaydı... ...bunu ben yapardım. Peki, gidip ne yapmaya çalıştıklarını öğrenirim. Ben seni burada bekliyorum. Gerekirse... Onların bu mahalleye girişlerini yasakla. Tamam. Merak etme sen. Sorun çıkarmalarına izin vermeyeceğim. Gerekirse güç kullanırız. Kimsenin atalarımızın dinini hafife almasına göz yumamam. Şu kılıcımı da yanına al. Ciddiyetini anlasınlar. Ver onu bana. İşte ilki geliyor. Üseyip bin Hudayr. Onu ikna etmeye çalış. Bunu başarırsan işimiz kolaylaşır. Öfkeli görünüyor. Niyetimizi anlamış olmalı. Senin ikna kabiliyetin yüksek. Onu sakinleştirirsin merak etme. Akıllı bir adamdır. Dediklerini dinleyecektir. Oturursa onunla konuşurum. Esat neler olduğunu anlatacak mısın? Elbette. Hele otur şöyle. Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin. Biraz otursan... Söyleyeceklerimi dinlesen Beğenirsen kabul etsen Beğenmeyecek olursan yüz çevirsen Hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsan olmaz mı? Yerinde bir söz söyledin Seni dinliyorum Hazreti Musa, İslam dini hakkında bir konuşma yaptı Ve Useyde Kur'an'dan bölümler okudu Useydin tavırları yumuşamıştı Dinlediği şeylerden çok etkilenmişti Bunlar ne kadar güzel, ne kadar hoş sözler. Biraz daha okur musun? Musab bin Ümeyr ile konuştukça Hüseyin'in kalbi iman ile dolmuştu. Bu dine girmek için ne yapmak gerekiyor? Allah'ın birliğine inanıp peygamberini tasdik edersin. O zaman ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve Rasulü'dür. Elhamdülillah doğru yolu bulacağını biliyordum Hüseyin. Bu dinin herhangi bir ibadeti var mı? Evet. Önce abdest alırsın. Elbiseni temiz tutarsın. Sonra namaz kılarsın. Bunları bana öğretir misin? Musab Useyde abdest alıp namaz kılmayı öğrettikten sonra şöyle konuştu. Ben arkamda öyle bir adam bıraktım ki o size tabi olursa kavmimden kimse ona muhalefet etmez. Ondan ayrı bir yol tutmaz. Hepsi peşinden gelir. Saat sizin yaptıklarınızdan haberdar ve bunun için size karşı oldukça tepkili. Onunla bir konuşun. Sizi dinleyip ikna olacağını düşünüyorum. Saad bin Muazı ikna edebilirsek işimizin kolaylaşacağını arkadaşım Musaba da söylemiştim. Saad benim dönüşümü bekliyor. Benim İslamı seçtiğimi fark ederse öfkelenir. Onu etkileyemezsiniz. Ona farklı şeyler söyleyerek yanınıza gelmesini sağlayacağım. Saad'ı çok severim. Allah onun karakterindeki güzellikleri İslam nuruyla birleştirsin. Saad bin Muaz, Useydin gecikmesinden bir gariplik olduğunu sezmişti. Yanına adamlarını toplamış, onun gelişini bekliyordu Vallahi Hüseyd gidişinden farklı bir yüzle geliyor yanımıza Ne yaptın Hüseyd, neden bu kadar geciktin? O iki adama söyleyeceklerimi söyledim, Onlarda da bir tuhaflıkta görmedim Senin dediğin gibi topraklarımızda istediklerini yapamayacaklarını söyledim Onlar da bana senin arzu ettiğini yaparız dediler bu arada düşmanın olan Harise oğullarının Esad bin Zürare'yi senin halanın oğlu olduğunu bildikleri halde seni küçük düşürmek için öldürmek istediklerini öğrendim. Harise oğulları mı? Buna nasıl cesaret ederler? Siz burada bekleyin. Ben gidip Esad'a ne olduğunu soracağım. Bu arada dediklerim beni tatmin etmedi. İşe yarar bir şey söylemedin bana. Esat ve yanındaki genç gayet sakinler Üseyd bir şey planlıyorsun ya Hadi bakalım Esat neler oluyor anlat bakalım Bir hoş geldin demeyecek misin? Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın Saat bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de Eğer beğenmezsen aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın <gülüyor> Peki dinliyorum. Musab bin Umair İslam dinini anlattı. Anlattıkça Saad bin Muaz sakinleşti. Musab ona Zuhruh suresinin başından birkaç ayet okudu. Hamim, apaçık kitaba andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta Mahfuz'da mevcuttur. Çok yücedir. Hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip, zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan... Mutlaka onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir. Saat bin Muaz zeki bir insandı. Bugüne kadar hiç duymadığı bir şey dinliyordu. Bunu bir insan söylemiş olamazdı. Mus'ab bin Umeyr okudukça, Saat bin Muaz bambaşka bir ruh haline büründü. Ama bu dediklerin çok farklı. Saat, sen şiirden anlarsın. Hikmetli sözler söyleyen pek çok kimseyle görüşmüşlüğün vardır. Sence bu onlara benziyor mu? Hayır. Doğrusunu istersen benzemiyor. O zaman doğruyu yanlıştan ayırma zamanın gelmedi mi? Atalarımız yanlış bir inanca sahiplerse yine de onları takip etmeli miyiz? Yaratıcımızın bir olan yüce Allah olduğuna inanmak bu kadar zor mu? Hayır değil Hakikati görmüşken yanlışta direnmek olmaz Bu sözler insan sözü değil Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler hmm. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir Çok şükür Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun ''Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın.'' Müslüman olan Sa'd bin Muaz da aynı Usaid bin Hudayr gibi abdest alarak iki rekatlamaz kıldı. Sonra kılıcını alıp kalktı ve kuzenine şöyle dedi. ''Kalkın, kavmimin yanına gidelim.'' ''Tamam, geliyoruz.'' ''Hadi gidelim.'' ''Hadi Sa'd bin Muaz'ın az önce birlikte oturduğu adamlar onun iki kişiyle döndüğünü gördüler. Öfkesinden eser yoktu. Bu halin normal olmadığını fark ettiler. Saad bin Muaz adamların yanına gelip tüm kabilesini toparlamalarını emretti. Yine bir savaş mı yaşanacak yoksa? Belki de. O bir şeye karar verdiyse arkasında durmak yaraşır bize. Hadi vakit kaybetmeden insanları toplayalım. Dağılın en kısa sürede meydanda toplanalım. Abdüleşel oğulları Saad bin Muaz'ın ne diyeceğini merak ediyordu. Kısa sürede dedikleri yerde toplandılar saat sözü aldı. Ey Abdüleşer oğulları, beni nasıl bilirsiniz? Bu nasıl soru? Sen bizim liderimizsin. Senin görüşün hepimizinkinden üstündü. Senin sözünün üstüne söz söylemeyiz. Akıllısın, görgülüsün. Senin gibisi az bulunur. Öyleyse ey kavmim, biliniz ki ben Müslüman oldum. Din mi değiştirmiş? Az önce o adamları korkutmak için aramızdan ayrılmamış mıydı? Evet. Yanlış duymadınız. Ben Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine inandım. Şu yanımda görmüş olduğunuz adam halamın oğlu Esattır. Şu zat da peygamberin arkadaşlarından Musab'dır. Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun. Ama bu nasıl olur? nasıl olur? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Önce ne olduğunu anlayalım Siz bilirsiniz İşte Allah Resulü'nün arkadaşı yanımda Ona bu dinin ne olduğunu sorun, soruşturun İman ederseniz ne âlâ Etmezseniz ben diyeceğimi dedim Nasıl ne yapacağımıza ya? karar veremedik? Sa'd bin Muaz'ın kabilesi İslam'ın ne olduğunu öğrendiler Aralarında uzun uzun istişare ettiler ve bu dinin gerçek bir din olduğuna karar verdiler O gün Abdüleşeloğulları mahallesinde Müslüman olmayan kimse kalmadı Tüm iletişim yollarını kapatan Mekke halkından sonra Yesrib'de insanların toplu olarak İslam'ı kabul ediyor olmaları inanılmaz bir şeydi Bu hem peygamberimizi hem de gönderdiği öğretmenleri mutlu ediyordu Yesrib'in İslam tarihindeki yeri çok farklı olacaktı